1372 numaralı konu Hazreti Peygamberin Ali hakkında o eşabım içinde ilmi en çok olandır demesi ve Ali'nin Kur'an bilgisi hakkındaki sözü Evet Hazreti Ali Hazreti Fatıma ile evlendiği zaman Hazreti Fatıma Hazreti Peygambere beni o gözü çapaklı karnı büyük adama verdin dedi Hazreti Peygamber ben seni onunla evlendirdim çünkü o eşabım içinde İslam'ı kabul edenlerin ilki olan ilmi hepsinden çok ve ilm bakımından hepsinden üstündür dedi